Mustafa Sungur'un müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine iddia makamı benim de Nurcular Cemiyetine dahil olup halkı hükümet aleyhine teşvik ettiğim iddiasıyla cezalandırılmamı istiyor. Evela Nurcular Cemiyeti diye bir cemiyet yoktur ve ben böyle bir cemiyete mensup değilim. Ben 1350 seneden beri her asırda 350 milyon mensupları bulunan ve kainatın medarı iftiharı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'ın kurduğu, Muazzam ve Nurani ve bütün insanlık için ebedi Saadet ve selameti müjdeleyen kutsi ve ilahi İslamiyet cemiyetine mensubum. Elhamdülillah onun evamiri kutsiyesine' de bütün kuvvetimle itaat etmeye azmetmişim. Talebeli, Hakkımda bir suç sayılan Risale-i Nur ise bana dini ve imani vazifelerimi öğreten ve İslamiyetin en yüce ve en mukaddes bir din ve beşerin yegane medarı saadet olduğunu ve Kur'an ise bütün varlıkların sahibi, her yerde hazır nazır, zerrelerden yıldızlara, güneşlere kadar bütün mevcudat idari ezeliyesinde bulunan Zat-ı Zülcelal'in bir emri ilahisi ezel ve ebed ve bütün hadisat ihatayı nazarında bir eseri mucizanesi ve Kur'an bütün kitapların fevkinde kırk ve cihle mucize ve Saadet ebediyeyi Nev i Beşe’re müjdelemesiyle müştakları ebediyen kendine minnet tarkılan bir şeemsi sermediğinin bir mükalemeyi ezeliyesi. Ve Resul Ekrem Aleyhi Salatı vesselsselam’ın halikı kainat tarafından gönderilmiş, bütün halü ahvaliyle bütün insanların en ekmeli, en sadık ve en yücesi ve kemalatça en yükseği ve getirdiği İslamiyet nuru ile insanlara en büyük müjdeyi ve en kutsi teselliyi bahşeden ve on dört asrı ve beşerin beşten birisini saltanat maneviyesinde idare eden ve bin üç yüz yıldan beri gelen bütün ümmetin kazandığı sevabın bir misli onun defter hasenatına geçen ve kainatın sebebi vücudu Habibullah olduğunu hem ahiret, cennet ve cehennemin katîyen hak ve muhakkak olduğunu harika birhanlarla ve parlak hüccetlerle ispat eden bir mucizeyi Kur'an'dır. Risale-i Nur ise kelime ve cümleleriyle nuru Kur'an'dan ve nuru Muhammed'den Aleyhissalatu ve Selam gelen ezeli ve ebedi bir nur olduğuna şehadet ediyor. O da Kur'an'a mensubiyeti ve has bir tefsiri ciyetiyle ve bu itibarla semavidir arşidir İşte halkı hükümet aleyhine teşvik edici zannedilen risale-i nur bütün sözleri bütün lem'a ve şu aları ve bütün mektubatıyla hakayık ilahiye ve desatiri İslamiyeyi ve esrar-ı kur'aniyeyi ders veriyor acaba böyle muhterem ve çok yüksek ve ahlak ve fazileti ve hakayık imaniyeyi kat'i ders veren risale-i nuru okumak ve onun ebedî saadetler bahşeden yazılarını istihinsah etmek veya bir mü'minin istifadesi için iman cihetinde ona hizmet etmek bir suç mudur? Halkı hükümet aleyhine teşvik midir? Ve böyle mübarek ve muazzam bir eserin müellifi ve kemalât-ı insaniyenin zirve-i en yüksek bir mertebeyi iman ve ahlak ve faziletle mücehez bir nur abidesini ziyaret ve bu asırda iyilik ve doğrulukla, ve sarsılmaz iman ve itikatlarıyla İslamiyet şerefini ve Kur'an'ın hakikini koruyan ve yükselten ve Allah'ın rızasını kazanmaktan başka gayeleri olmayan Risale-i Nur talebeleriyle, iman ve Kur'an yolunda kardeşlik peydâ etmek bir cemiyet kurmak mıdır? Acaba hangi temiz ve adil vicdanlar buna ceza verebilir? Sayın Hakimler! Hakkaniyeti en yüksek alimler tarafından tasdik edilen, ve en yüksek bir mertebeyi imani ve aşkı İslami kazandıran Risale-i Nur hiç hüphe yoktur ki onun bütün sözleri ve lemâ ve şuaları Kur'an-ı mucizül beyanın birer nurani tefsiridirler. Manevi hastalıkları ve manevi karanlıkları izale eden gayet parlak birer güneştirler. Risale-i Nur'un müellifliğiyle ile tavzif edilen üstadımızın iman ve Kur'an yolunda geçen ve her türlü zorluk ve sıkıntılara göğüs gererek Kur'an hakikatlarını neşriyle bu asırdaki hususan bu mübarek milletin evlatlarını komünistlik ve her türlü dinsizliğin dehşetli hücumundan kurtarmaya çalışan temiz ve pürüzsüz hayatının şahadetiyle o bu zamanda bu kutsi vazife ile tavzif edilmiş o bize haşa bozgunculuk ve ahlaksızlık dersini vermiyor Belki o bize nev'i beşer dünyasının en büyük davası ve en mühim meselesi olan imanı kurtarmak dersini veriyor. 25-30 seneden beri yüzbinlerle ehli imanın Risale-i Nur'la imanlarının kurtulmasına çalışması, bilhassa benim gibi İslamiyet'ten haberi olmayan bir icarelere en büyük saadet ve hayatın gayesi olan imanı ders vermesiyle elbette ve elbette o bize bir lütfu ilahidir. Onun kutsi hizmeti imaniye ve vazife-i diniyesini inkarla, bütün hak ve hakikatın aksine onu hayatı İslamiye zararlı görenlere deriz. Eğer iman ile Allah'a bağlanmak ve dinin evamirine itaat ederek ahlaksızlık ve imansızlık gibi korkunç afetlerden insanları kurtarmak ve İslamiyet'in daimi saadetiyle onu mesud etmek bir cürüm ise. O vakit hayatı ictimaiye için zararlıdır denilebilir yoksa en büyük bir ihtiraddır ve kat'iyen affedilmez bir cürümdür Risale-i Nur'un hedefi dünya değil daimi ahiret saadeti ve bütün hayatı dünyeviyedeki hüsnü cemal onun cilve-i cemalinin bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün letaif ile birlemay muhabbeti olan bir daimi bâkînin bir rahîm cemal'in rızasıdır Böyle ilahi ve kutsi ve çok yüce bir gaye varken süfli ve günahlı ve neticesiz halkı hükümet aleyhine teşvik gibi faniiliklerden Risale-i Nur'u binler defa tenzih eyleriz. ve bizim imani çalışmalarımızı ve dini bilgiler öğrenmemizi istemeyen bu şekil iftiralarla bizi ezmeye çalışanların şerlerinden Allah'a sığınıyoruz. Sayın hakimler. 33 ayatı kerimenin işareti ve İmam Ali radıyallahu an ve Gavs-ı Azamın radıyallahu an ve yüzlerle ehli tahkikin takdirkerane beyanatıyla bir nuru Kur'an olduğu ve ona yapışanların inşallah imanlarını kurtaracakları kat'i tahakkuk eden Risale-i Nur kat'iyen söndürülemez, kaybedilemez. Buna misal 25 seneden beri onu imha etmek gayesiyle yapılan hücumlar Bilakis onun fevkalade yayılmasına ve parlamasına vesile oldu çünkü onun sahibi ezelden ebede kadar her şey kudreti ezeliyesinde ve emrinde olan bir sultan-ı zülcelaldir çünkü onun Kur hakikatleri Kur'an'ın hakikatlarıdır ve Cenabı Hakk'ın hıpzu inayetiyle daima parlayacaktır inşallah Sayın hakimler İman ve İslamiyeti en yüksek bir sevgi ve ihtiyakla öğreten ve rıza ilahiden başka bir hedef ve maksat tanımayan ve bu asırda Kur'an'ın bir mucize-i kübrası ve tefsiri nuranisi olduğu kat'i tahkik eden Risale-i Nuru okumak ve yazmak ve onun hakayık imaniyeyi ders veren risalelerini mümin kardeşlerine vermek bir suç ise ve dinin evâmiri kutsiyesinden olan rabutayı diniye ve uhuvvet İslamiye ve Allah sevgisi uğrunda iman ve Kur'an yolunda birleşmek gibi mukaddes ve ilahi ve uhrevi kardeşlik bir cemiyet ise böyle mübarek bir cemiyete mensup olmak benim için büyük bir saadettir. ve her türlü taltif ve nişanların üstünde bir bahtiyarlıktır böyle bir saadet ve bahtiyarlığı kazandıran Risale-i Nur'un talebesi olmak gibi büyük bir lütfu benim gibi bir biçareye nasip eden Allah'a hatsiz şükürler olsun Son sözüm Allahu ve ni'mel vekil. Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîmdir. Muallim Mustafa Sungur. Mustafa Sungur'un temyiz layihasıdır. 1. Ağır Ceza Mahkemesi Nur risalelerini okuduğumu ve yazdığımı ve muhtaç bir mümin kardeşime vererek istifadesine çalıştığımı halkı hükümet aleyhine teşvik ediyor diye hakkımda bir suç saymış. Halbuki ben itiraznamemde bu ithama karşı dedim. Halkı hükümet aleyhine teşvik edici zannedilen Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiridir. O, bütün eczalarıyla hakiki imaniyeyi ders verip, okuyan ve yazanlara en büyük saadeti bahşediyor. Onun hedefi, halkı hükümet aleyhine teşvik gibi serserilerin, Bozguncu ahlaksızların gittikleri fanilikler değil, belki bütün saadet ve bahtiyarlığın en yüce mertebesi olan Allah'ın rızasıdır. Ben, bana en büyük fazilet, en tatlı nimet olan imanı kazandıran Risale-i Nur'u okuduğum ve yazdığım ve onun en güzide bir talebesi ve aciz bir hizmetkârı olduğumdan dolayı iftihar ediyorum. Ve Risale-i Nur'un talebeliğini, hakkımda pek büyük bir ihsan-ı ilahi bilip, layık olmadığım bu nimeti azimeyi benim gibi bir vicdareye nasip eden Rabbime daima şükrediyorum dediğim halde kanuna ve delile dayanmayarak benim iman ve İslamiyete karşı bağlanmamı bir cürüm bilerek bütün bütün hak ve hakikatin aksine olarak cezalandırıldım. 2. Ben şahidim ki ben Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nde okurken bazı muallimler tarafından bize dinsizlik dersi verilmişti. Haşa, Hazreti Kur'an'ı Hazreti Peygamber'in yazdığını ve İslamiyet'in artık mülga olunacağını, medeniyetin ilerlediğini, bu asırda Kur'an'a ittiba etmek büyük bir hata ve gerilik olduğunu, hatta bir gün bir muallimin yaptığı gibi, İslamlar namaz kıldıkları ve ahireti düşündükleri için daima mustarip bir halde ömürleri elem içinde geçtiğini ve İslam camilerinde daima bir ölgünlük havası estiğini, Hristiyanların kiliselerinde ise daima neşe ve canlı hayat bulunduğunu, ve Hristiyanlar çalgı vesaire gibi eğlencelerle hayatın tadını alıp, ömürlerini neşe içinde geçirdiklerini söylüyorlar. Kalplerimizdeki iman ve İslamiyet bağlarını koparmağa, ve onun yerinde inkar ve küfür yerleştirmeye çalışıyorlardı. İşte böyle zehirli fikirlerle aşılanmış, ve böyle tehlikeli muzır dinsizlerin dersleriyle, maneviyatı öldürülmek istenmiş, ve hatta, o muzır fikirlere kapılarak, ve haşa inanarak etrafına neşretmeye başlamış bir biçare insanın, birdenbire Risale-i Nur gibi, Kur'an'ın feyzinden fışkıran, iman ve İslamiyet hakikatlarını, gayet parlak bürhanlar, ve harika deliller ile ispat eden, ve din-i İslam'ın daima insanların saadet ve selametine vesile, sönmez ve söndürülmez bir manevi güneş olduğunu izah eden eşsiz bir nuru Kur'an'ın birkaç risalesini okumakla bütün o zehirli fikirlerini atıp iman elde ederek duyduğu sonsuz sevinç ve bahtiyarlığı telif ettiği mübarek nur risaleleriyle ona kazandıran müşfik ve vefakar ve hakiki kahraman Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ne arz etmesi eski gaflet ve dalalet hayatından kurtulup İman ve nura kavuştuğunu ve hakiki imanı kazandıran Risale-i Nur'un bu asrın bütün insanları için bir şems-i hidayet ve vesile ise adet ve onun müellifliğiyle ile edilen üstad-ı muhteremin bu pek büyük ve yüce imani hizmetiyle onun bu beşeriyete hususan ehli imana bir lütfu ilahi olduğunu hayranlıkla arz etmesi ve yukarıda da arz edildiği ve çile Kur'an ve İslamiyet aleyhindeki dehşetli ve kahhar tecavüzleriyle bu kahraman İslam milletinin evlatlarını dinsizliğe teşvik edip, milyonlarla insanların bağlandığı kutsi ve ilahi İslamiyet esaslarını yıkma ve o milyonlarla insanların ebedî saadetlerini mahvetmeye çalışanları, gizli süfyan komitesinin yıkıcılığı ve eziciliği diye vasıflandırarak, onlara, ve onların bu alçak ve kahar ve zalimane tahriplerini ve yıkıcılıklarını alkışlayan divanelere binler teessüf ve nefretlerle yazıklar olsun demesi ve imanında şüpheye düşmüş eski ders arkadaşlarına gelin hepimiz bu hevaî ve nefsî arzulardan vazgeçelim hakayiki kur'aniyenin önünde diz çökelim ve bu asrın rehberi saadeti olan nur medresesine koşalım aylarca ve yıllarca alkışlayıp durduğumuz o yalancı sefillerden ve onların hakikat diye gösterdikleri yalanlardan vazgeçip, Bediüzzaman Said Nursi'nin derslerine gönül bağlayıp, onu üstad edinelim, zulmetten nura dönelim diye hitap etmesi, acaba imanından aldığı sevinç ve Kur'an ve İslamiyet sevgisinden ve bağlılığından, ve milletini pek çok sevip herkesin tahkiki imanı kazanarak sonsuz bir saadete nail olmalarını arzu etmesinden değil midir Acaba Allah'a intisab edip İslamiyetin en ali bir din ve fazilet ve saadet müjdecisi olduğunu ilan etmek bir cürüm müdür Kur'an ve İslamiyet aleyhinde her taraftan yıkıcı ve kahar taarruzların başladığı ve Hazreti Kur'an'a ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a ihtiralarla, o zatın çok ali ve çok kutsi kıymet ve varlıkları çürütülmek istenildiği, buna mukabil dinsizliği ve ilhadı ve ahlaksızlığı telkin eden kitapların ve Allah'a asi ve İslamiyete hücum eden fani ve kıymetsiz bedbahtların saygılar ile anıldığı ve bit akar ve gayri meşru hallerinin alkışlandığı bir zamanda Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın yüceliklerini Hakkaniyet ve kudsiyetlerini hem Allah'ın varlığını ve bu kainat bütün mevcudatıyla ve bütün aza ve cihazatıyla Halık'ının vücub-ı vücuduna ve vahdaniyetine şahadet ettiğini ve insan akıl ve fikir cihetiyle ve esma-i ilahiyeye en ziyade aynadar bulunmasıyla sair mahlukata bir nevi sultan hükmünde olduğu. İnsan eğer iman ve ubudiyetle Allah'a intisabetse dalalet ve sefahetten ve büyük günahlardan korunsa mevcudatın üstünde âlâi illi yine layık ve ebedi cennet ve saadete mazhar bir muhterem misafir ve eğer şirk ve isyanla veya gaflet ve dalaletle halıkına küfretse o zaman hayvandan daha aşağı ve esfel-i düşerek ebedi cehenneme müstehak ve sonsuz azap ve işkencelere layık bir bahtıbat olduğunu ve Kur'an'ın daima değişmez ve onun hüküm ve emirleri tebettül etmez ve edilemez bir hak kelamı ve İslamiyet'in daima en yüksek bir medeniyette bulunduğunu ve beşeriyetin hakiki ve daimi saadeti ancak ve ancak evamiri Kur'an'iye ittiba ve intisapla mümkün olacağını açık ve katî olarak izah ve isbat eden Risale-i Nur'un kutsiyetini ve yüceliğini ve o mucizeyi Kur'an'ın bir Nur ilahi ve bir ihsan rabbani olduğunu iman ve ilan etmek bir cürüm müdür? Fani on dakikalık gayri meşru zevkler için yazılmış roman ve efsaneler ve İslamiyetin aleyhinde ve okunması memleket ve milletin selameti bakımından gayet tehlikeli muzır kitapların neşredilmesi ve onların medih ve tavsiye edilmesi bir suç sayılmıyor da. Yüz milyonlarla insan onda gitmiş ve hakiki olan saadete ulaşmış İslamiyet güneşinin tarifçisi ve tavsiyecisi ve hakiki imaniyenin müjdecisi olan Risale-i Nur'u okumak ve yazmak, Met senasına kadir olamadığımız yüksek mezayâsını tavsiye etmemiz mi? Bir suç sayılıyor. Acaba kalbinde zerre kadar imanı olan ve memleket ve milletin selametini arzu eden bir insan, bunu suç sayabilir mi? Sayın Yargıtay Hakimleri, sizin yüksek huzurunuza arz edilen bu dava, doğrudan doğruya iman ve Kur'an davasıdır. Milyonlarla insanların ebedi saadet ve kurtuluşu davasıdır. Bu azim dava ile başta Rasûl-ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, bütün enbiya aleyhimussalâm ve bütün evliya ve hatsiz ehlâ hakikat ve imanla dar-ı bekaya gitmiş bütün ecdatlarımız manen kadardırlar. O milyonlar ehlaki hakikatin selam ve sevgilerini, dua ve şefaatlerini kazanmak fırsatı şimdi elinizdedir. Risale-i Nur denilen ali hakikat önünüzdedir. Onun gayesi dünyevi ve fani ve süfli makamlar mıdır? Yoksa en büyük saadet ve ali sevinç ve en yüce bahtiyarlık olan Allah'ın rızasını kazanmak mıdır? Ve onun bütün sözleri insanlara ahlaksızlığı mı teşvik ediyor? Yoksa imanla onları mücehhez kılıp yüksek ahlak ve fazilete mi kavuşturuyor? Kur'an-ı mucizül beyanın icazı manevisinden fışkıran ve bir nuru ilahi olan Risale-i Nur önünüzdedir. Madem imanı kazanmak ve iman ile bu dünyadan dar-ı saadete gidebilmek insanların her meselesinden üstün en büyük davasıdır ve madem Risale-i Nur Kur'an'ın feyziyle hakiki imaniyeyi ders verip Yüzbinlerle onu okuyup yazanların katî şahadetiyle ve birçok ayatı Kur'aniye ve Ehadisi Muhammediye aleyhissalatu ve s kutsi beyanatı ve İmam Ali radıyallahu an ve Gavsi Geylani radıyallahu an misüllü birçok ehli velayetin takdirkerane tavsiyeleriyle Risale-i Nur o davayı katî kazandırıyor. Elbette ve elbette sizler yüksek adalet ve hakikat perverliğinizle. Her türlü fani endişelerin fevkinde yüksek hak Risale-i Nur'un o hakkani ve kur'ani çehresini ve hakiki kıymetini takdir ile görüp anlayacaksınız. Ve Risale-i Nur'un talebelerinin de Cenabı Hakk'ın rızasından başka bir maksat peşinde koşmadıklarını göreceksiniz. Sayın yargıtay hakimleri, en yüksek ahlak ve faziletiyle ve en yüce şefkat ve merhametiyle insanları koyu fikir karanlığından ve daimi haps ebediden kurtarmaya çalışan, ve en şiddetli sıkıntı ve işkencelere göğüs gererek, Cenab-ı Hak tarafından tavzîf edildiği, hakaik Kur'aniye'yi neşretmek, kutsi vazifesiyle, zamanın en yüce mertebi i kemaline erişen, aziz ve Ali üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, bütün bütün hak ve adalete aykırı olarak, zindanlara atılıyor. Pek ihtiyar ve hasta ve kimsesiz, en yüksek iman ve ubudiyetle ve harika zeka ve ilim ile mücehez ve insanların imanını kurtarmaktan başka bir gayesi bulunmayan 75 yaşındaki bu mübarek ve hakiki insaniyet perver üstadın Afyon zindanlarında şiddetli soğuk ve dehşetli sıkıntılar içindeki vaziyeti el-imanesi ciğerleri deliyor ve kalpleri sızlatıyor. Hakikatlara aşık ve meftun olan yüksek adaletinize ve hakiki insaniyet perverliğinize güvenerek adaletin şefkat ve merhametinin tecellisini bekliyoruz. Mustafa Sungur Mehmet Feyzi'nin müdafaasıdır. Afyon Ağır Ceza Mahkemesine. İddianame beni üstadım Sayit Nursi'nin hem sır katibi, hem kendisiyle hem Risale-i Nur'la şiddetli alakalı, hem çok hizmet ettiğimi bahisle bu hareketimi medare mesuliyet saymış. Ben de buna karşı bütün kuvvetimle bu ithamı kabul edip ihtar ediyorum. Çünkü fıtratımda ilme karşı gayet kuvvetli bir iştihyak var. Bir delili şudur ki Denizli hadisesinde menzilim taharri edildiği vakit 580 adet mütenevvi kütüb-i ilmiye ve arabiyet evimde bulunduğu resmen sabit olmuştur. Benim fakr halimle ve gençliğimle ve lisan-ı oksaniyetimle beraber, bu zamanda binde bir şahısta bulunmayan bu mütenevvi 580 cilt kitabı, bana toplattıran fevkalade bir talebelik şevki ve harika bir aşk-ı ilmidir. İşte bu fıtri istidad ile daima hakiki bir üstad arıyordum. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrolsun ki, uzakta aradığımı pek yakında elime verdi. Evet, üstadım olan Sayit Nursi'nin bütün hayatının gayesi, şevki ilimde, ve ulûm-i İslamiye'yi bilmek aşkında geçtiğini, bütün hayatı şehadet ediyor. Hem ben, müşahadatımla, hem üstadımın matbu tarihçi hayatıyla, hem eski talebelerinden aldığım malumatla kat'î bildim ki, bendeki fıtri aşkı ilmi, üstadımda harika bir surette bulunuyor ki, bu zamanda bütün medrese alimlerinin hilâfını olarak, pek harika, tek başıyla medrese talebeliğini muhafaza edip, her belaya tahammül etmiş. Hatta ehli siyaset üstadımın bu acip hallerini anlamadıkları için hiç alakası olmayan bir nevi siyasete temas ettirmeye çalışmışlar. Hatta hapislere sokmuşlar. Fakat sonra Cenabı Hak o aşkı ilmiyi Kur'an'ın hakayıkına bir anahtar yapmış. Bütün ehli ilmi ve felsefeleri hayrette bırakan Risale-i Nur meydana çıkmış. Ben de o sırada bütün hayatımda aradığım ve kendi fıtratımda ve fakat pek yüksek bulunan bu üstadı bir ihsan-ı ilahi olarak Kastamonu'da yanımda buldum. Ahir ömrüme kadar da buna teşekkür ediyorum. Hem üstadım eskiden beri izzeti ilmiyeyi muhafaza için sadaka ve hediye gibi şeyleri kabul etmediği gibi talebelerini de men eder. Kimseye başını eğmez. Hatta harika vaziyetlerinden harp içinde avcı hattında oturmağa ve sipere girmeye tenezzül etmeyerek izzeti ilmiyeyi muhafaza ettiği gibi üç dehşetli kumandana karşı kahramancasına hocalık ve haysiyet ilmiyeyi muhafaza için onların hiddetine karşı ehemmiyet vermeyip onları susturdu. Onun için bu üstadımı bu millet ve vatanın ve Türk ulemasının pek büyük şerefini muhafaza etmek için her şeyini feda etmiş bir şahıs bildiğimden ben de kendime hakiki üstad kabul ettim. Böyle vatan ve millete hakiki fedakar bir üstadın farzı muhal olarak Yüz kusuru da olsa nazar müsamaha ile bakıp itiraz etmemek gerektir. Bu memleketin vatan perverleri meşrutiyet devrinde, milliyetçiler ve hamiyet perverleri cumhuriyette bu üstadın ilmi ettiği fevkalade hizmeti vatan ve millet namına takdir ettiklerine bir numunesi şudur ki, Camiül Ezher sisteminde, Medrese'tü Zehra namında Van vilayetinde temeli atılıp, Eski harbi umumi münasebetiyle geri kalan Şark darülfunununa, Funununa ittihat ve terakki hükümeti 19 bin altın lira verdiği gibi, 24 sene evvel cumhuriyet hükümeti de üstadımın Darül Funununa 163 mebusun tasdikiyle 150 bin lira tahsisat verilmesini kabul etmeleridir. Bu yüksek üstadın tek başıyla Camiül Ezher gibi binler hocaların teşebbüsüyle vücuda gelecek bir medrese-i kübra vücuda getirmeye yakın vaffak olması gösteriyor ki, vatanperverler ve perverler dahi, medrese ulemalarıyla beraber, bu üstadımı takdir ve tahsin etmeleri lazım ve elzemdir. Biz de böyle bir üstad elimize geçtiği için, her zahmet ve meşekkate tahammüle karar vermişiz. füyüzat ilmiyesiyle, ve 130'a varan âsâr-ı kutsiyesinin hakayıkı beni ilim ve iman yolunda terakki ettiren bu mümtaz allâme-i zamana sonsuz bir varlıkla hürmetim vardır. Bu hürmetim ebede kadar inşallah gidecektir. İddia makamının beni suçlandırmak istediği ve aylardan beri tetkikat ve taharriyat neticesinde hakikatına vasıl olamadığı dini ve dini hissiyatı alet ederek Devletin emniyetini ihlal edecek bir gizli cemiyetin ne vücudu var ve ne de böyle bir cemiyetle alakamız vardır. Yegane alakamız hükümeti i Cumhuriyen'in kanunları muvacehesinde en çetin imtihanlarda en yüksek ehli vakuf heyetler tarafından icap eden hürmeti görmüş ve salahiyetli mahkemelerde beraat kazanmış Risale-i Nurlar'dır. Bu ise vatana ve millete ihanet değil Doğrudan doğruya vatana ve millete nafi ilim uğrunda bir çalışmaktır. Bunun haricinde ne bir siyasi maksat, bende de başka bir garaz yoktur. Binanaleyh bu hususta da masumiyet ve samimiyetimiz meydanda olmakla Denizli Mahkemesinde olduğu gibi Yüksek Mahkemeyi adilenizden adaletin tecellisiyle beraatimi talep ediyorum. Afyon Cezaevinde mevkuf Kastamonulu Mehmet Feyzi Pamukçu